Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de bir toplum oluşuyordu. Önce her birinin gönlünde iman nuru vardı. İmanla enginleşen gönülleri vardı. Sonra imanla huzur bulan, varoluş sırrının yoluna giren müminler, Gönül bütünlüğü oluşturuyorlardı Mümin gönüller birbirlerine akıyordu Birbirlerini seviyordu İmanlı kalplerin Rahman-ı Rahim için Birbirlerini sevmeleri başlı başına bir lezzetti Bir halavetti, bir kıvamdı Onlar bunu yaşıyorlardı Gönüllerin bütünleşmesi giderek büyüyecek Ve bir gönül medeniyeti kurulacaktı Kalplerden kalplere yollar olurdu Kalplerden kalplere akışlar olurdu. Bir kalbe bir hüzün dokunsa, Kısa zamanda tüm min gönüller duyardı. Hüzün iklimini beraber yaşarlardı, Sevinç atmosferini beraber yaşarlardı. Medine-i Münevvere'de bir toplum oluşuyordu. Peygamber ikliminde gelişenler, Şimdi peygamber öncülüğünde bir toplum oluşturuyorlardı. Bir de iman zemininde, Özel bir kardeşlik gerçekleşiyordu. Muhacir-Ensar kardeşliği gerçekleşiyordu. Sanki müminler tek beden haline geliyorlardı. Ruhlar bütünleşince bedenler aynı istikamette yürüyordu. Haşr suresinin 9. ayetinde Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyuruluyordu. Ayet-i kerime peygamber ikliminin müminlerini anlatıyordu. Daha önce Medine'yi yurt edinenler ve imanla aydınlanmış olanlar Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri iğitiyet içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Bütün bu güzellikler üzerine hüküm ifadesi geliyordu. Kim nefsinin cibriliğinden korunursa işte onlar kurtuluş erenlerdir. Ancak böyle bir toplum kardeşlik kurabiliyordu. İmanın vurgulanmasından sonra kardeşlerini severlerdi diye Tablo açıklanıyordu Medineli müminler Muhacir kardeşlerini seviyorlardı Ama bu sevgi Elle tutulur boyutlarda görülüyordu Kuvvetli bir sevgiydi Önce gönüllerini açıyorlardı Sonra evlerini açıyorlardı Daha sonra bütün imkanlarını Paylaşıyorlardı Üzerlerinde uçan kelebekler misali Nasıl da duyarlı davranıyorlardı Mekkeli müminler Hayretler ediyorlardı Hayran oluyorlardı bu denli sevgi, bu denli imkanları ortaya koyma hali Onları ileri boyutta etkiliyordu, kalplerine huzur veriyordu Biz şimdi onları, sahabe-i kiramın o fedakarlığını daha iyi anlıyoruz Bir fedakarlıktan da öte, tam bir destansı tavır içerisinde olduklarını Daha derinden kavuruyoruz. Bizler, ayetler, ayetler okuyoruz Ayetlerde defalarca İnfak, infak ya kulaklarımızda Yüreklerimizde ayetler yankılanıyor Kardeşlik kavramını dillerimizden düşürmek istemiyoruz Kardeşliğe dair ayetler, hadisler ve kesitler sunuyoruz Beled suresi işin zorluğunu önümüze koyuyordu Ayeti Kerime kerimede öyleydi Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, doğru ve eğriyi göstermedik mi? Fakat o ''Sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakın olan bir yetimi yahut aç açık olan bir yoksulu doyurmaktır.'' buyuruyordu. Müminlerden bazıları aç konuma düşebilirlerdi. İnsanlardan bir kısmı açlığın girdabına girebilirlerdi. İşte tam bu zamanda onlara ellerimizi, imkanlarımızı ulaştırmak vardı.'' Ama bu konuşulduğu gibi, yazıldığı gibi kolay olmuyordu. Ola ki kapımızı çalan Suriyeli'ye sadece beş lira verip göndermeyi yeterli bire görebilirdik. Sarp yokuşu çıkmak asla kolay değildi. Takat isterdi, derman isterdi. Değilse sarp yokuşu çıkmak mümkün olamazdı. Bilmekle yaşamak arasında azgın bir engel vardı, azgın bir nefs vardı. Her şeyi kendine mal etmek isterdi. Kimseye bir şey vermek istemezdi. Böylesi azgın aşmak, yani sarp yokuş aşmak ne kadar çetindi. Kolay olsaydı hepimiz güzel değil, en güzel mümin olmayı başarabilirdik. Temel bir çizgi olarak, derinden görmemiz gereken bir esas. İslam'ı yaşayan bir mümin olmanın, çok ama çok Çetin Olduğuydu Sarp Yokuşu Tırmanmaya Başladığımızda Daha Biraz Gitmeden Düştüğümüzü Döküldüğümüzü Görüyorduk Salihlerin Büyüklüğü Kahramanlığı Buradan Geliyordu Sahabenin Ümmetin Önünde Yıldızlar Ordusu Gibi Yürüyüşü Buradan Geliyordu Söylen ve Eylem Bütünlüğü Onları Birer Yıldızlar Topluluğu Yapıyordu Mekkeli Müminler Yardan Vatandan Geçiyorlardı Medineli Müminler Mallardan geçiyorlardı Şimdi kardeşlik iklimindeydiler Hud suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Nuh Rabbine dua edip dedi ki Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir Senin vaadin ise elbette haktır Sen hakimler hakimisin Ey Nuh o asla senin ailenden biri değildir Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme ''Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.'' buyuruluyordu. Kalplerde berrak bir inanç vardı. İslam'a teslim olma vardı. İslam'la boyanma vardı. İslam'la zıtlaşan duyuş, düşünüş ve esaslardan şiddetle uzak duruşlar vardı. Böylece arı duru kalpleri vardı. Kısa bir zaman sonra Bedir Savaşı yaşanacaktı. Bu savaşta bir orduda baba vardı... Diğer orduda oğul vardı. Mü'min orduda bir kardeş vardı. Müşrik orduda diğer kardeş vardı. İslam ordusunda amca vardı. Müşrik ordusunda yeğen vardı. ile oğul karşı karşıyaydı. Kardeşle kardeş karşı karşıyaydı. Amcayla yeğen karşı karşıyaydı. Kalplerde bulanık bir hal olsaydı, Bedir savaşının kaderi değişebilirdi. İslam kardeşliği aynı anne babadan gelme kardeşlikten, çok daha değerliydi, ileriydi. Mü'min insan, küfür yolcusu kardeşini değil, İslam yolcusu insanı kendine daha yakın bulurdu. Zira kalplerde olan aynı değerlerdi. Kalplerdeki halavet aynıydı. Kalplerdeki kaygı aynıydı. Bir hadis-i de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyuruyor. Benim için birbirlerini sevenlere sevgim haktır. Benim için Birbirlerini ziyaret edenlere sevgim haktır. Benim için birbirlerine fedakarlık yapanlara sevgim haktır. Benim için birbirlerini sevenler, nurdan minberler üzerindedirler. Peygamberler, sıddıklar ve şehitler onlara hayranlık duyarlar, onlara gıpta ederler buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir beyanlarında üç haslet vardır ki, o hasletler kimde bulunursa, o imanın tadını tatmış olur Birincisi Allah ve Resulünün Her şeyden sevgili olması İkincisi Sevdiği kişiyi Allah için sevmesi Üçüncüsü Ateşe atılmayı şiddetle istemediği gibi Küfre geri dönmekten de Şiddetle uzak durmasıdır Buyuruluyor Kucurat suresinin 29. ayeti Celilesinde ise Muhammed Allah'ın Resulüdür Beraberinde olanlar da Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rukuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıflar da şöyledir. Onlar filizi yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş ve bir ekine benzerler ki bu ekincilerin de hoşuna gider Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir Allahu Teala onlardan iman edip iyi iş yapanlara bağışlanma ve büyük mükafat vardır buyuruyor Bir toplum oluşuyordu İslam esaslarına göre bir toplum oluşuyordu Bu asil toplum muhacir ve ensardan meydana geliyordu Allah onları seviyordu onlar Allahu Teala'yı seviyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara son derece düşkündü. Ensar için, Medine'li müminler için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu: "Ensar'ı ancak mümin sever. Onlara ancak münafık buuz eder. Kim onları severse Allah da onu sever ve kim onlara buuz ederse Allah da ona buuz eder." buyuruyordu. Ümmet tarih boyunca sahabeyi kiramı takip ediyordu. Zira biliyorlardı. Onlar Allah'ın kitabını kendinden sonra gelenlere takdim etmişlerdi. Peygamber Efendimizin hayatını ve hadis-i şeriflerini kendilerinden sonra gelenlere ulaştırmışlardı. İslam'ı yaşamada örnek bir nesil olmuşlardı. Ümmet onlara sevgili diye bakıyordu. Ümmet onların anlayışını hayatlarının yolu olarak belliyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.